Meo Voto Mithat Sancar'la Hayat, Hukuk ve Siyaset Üzerine Konuşmalar Günaydın Mithat Günaydın Günaydın Mithat Bey Günaydın, Günaydın canım. Evet biraz gecikme olarak girdik sarktık kusura bakma ama telafi edebiliriz Yok canım artık ben şimdi havaalanı yolundayım İstanbul'dan ayrılıyorum Yol boyunca konuşabiliriz. Evet. <gülüyor> Yol yani biraz böyle hareketli bir gündem olduğu için bazen ayarlayamayabiliyoruz tam. Yani evet olabilir. Evet konumuz belli ortada zaten. Evet. Ben bir ilginç şeyle. Başlamak istiyorum önceden konuşmadık ama bu duran insanlar diye bir şey ortaya çıktı şimdi birdenbire bir duran adamla ve bütün dünyaya da hızla yayıldı. Bizim dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi medyanın bu konuda neredeyse ikiye biraz daha nüanslı olarak da üçe ayrılması yani bu konuyu hiç görmeyenler var. ...hiç böyle bir olay olmamış gibi yapanlar var... ...ana akım... ...gazetelerde ve televizyonlarda... ...bir evet. önemli bir gelişme... ...yeni bir direniş biçimi olarak... ...dünyayı da etkilediğini... ...yazanlar var... ...bir de böyle... ...birazır görüp geçiştirenler var... ...ne diyorsun? <gülüyor> evet, bir defa önce bu hiç görmeyenler için... ...bir iki söz söylemek gerekiyor ...olayla... Şimdi bu olayların başın, başından beri ya da başladıktan kısa bir süre sonra çokça komplo teorileri üretiliyor ve ortada bir komplo olduğundan söz ediliyor. Evet. Yani hükümetlere ve başbakana karşı bir komplonun bulunduğu iddia ediliyor. Şimdi bu komploya kanıt olarak gösterilen hususlardan bir tanesi de uluslararası medyanın çokça bu konuya yer vermesi. Ben de diyorum ki aslında komplo olabilir. Yani komplo hesabı yapanlar olabilir. Bu tür durumlarda devreye girerler. Başlangıcında komplo olduğunu iddia etmek gerçekten biraz fazla aklı zorlamak oluyor. Çünkü olayların nasıl başladığı ortada. Eğer komplo varsa o komployla çok büyük ihtimalle ilk gün geziye baskın nemizi veren ve o bu şekilde bir gaddarca müdahaleyi yaratan kişilerdir diyorum o komployu yapanlar mesela eğer baştan beri varsa <Gülüyor> ee, neyse onu özgeçelim yani öyle bir şey yok sonradan elbette birileri devreye girer herkes kendi hesabını görmeye çalışır ee, fakat bu da bana göre zaten e, olayın ana rengini değiştirmiyor burada bir toplumsal huzursuzluk var Bu toplumsal huzursuzluğun çeşitli nedenleri var ve giderek yayılan da bir tepki var, protesto var. Eğer komplo varsa uluslararası medyanın e, bu işlere çok yer vermesi bir komploysa yine buna yol açan bence Türkiye'deki medyadır. Yani Türkiye'deki medya hiç vermiyorsa ya da çok az veriyorsa, geçiştiriyorsa dünyada bu kadar yankı uyandıran bir e, tepki ve birisi olarak olayları vermez, ve, ve, vermiyorsa görmezden geliyorsa Ulusal medyanın vermesi göze batar ve buna da kontro verler. Hmm. O nedenle tekrar tekrar e, bizde e, ulusal medyanın e, kendini e, sorgulamasında fayda var. E, bunu görmezden gelmek hakikaten e, ya e, çok fazla angaja bir taraftarlığın ifadesidir ya da işte buna benzer başka sebeplerle yapıyorlardır. Yani medya etiği diye bir şey, habercilik diye bir e, olayı tanımıyorlardır, önemsemiyorlardır falan. <Gülüyor> e, şimdi medyanın, e, uluslararası medyanın buna yer vermesi anlaşılmaz değil. E, bu radyo belki de Türkiye'de e, son zamanlarda dünyada meydana gelen benzer e, eylemlere, protestolara, sosyal hareketlere en yakından yer veren, en yakından takip eden radyodur bu radyo. E, biz de biliyoruz ki başka ülkelerde benzer Protestolar olduğunda e, o ülkenin dışındaki medya çok ilgilenir, yer verir, tartışmalar yapar, analizler aktarır falan. E, Bunu bu hakikaten orijinal bir eylem biçimi olarak görmek mümkün değil. E zaten bir kere sivil e, protestolara başladınız mı? Evet bugün geldiğimiz e, aşamasında tarihin, Çok orijinal yöntemler geliştirebiliyorsunuz. Nitekim bunlara benzer ya da işte orijinal diye diyeceğimiz eylem biçimlerine rastladığımız bir sürü başka ülkedeki eylem de var. O yaratıcı bir eylem, çok etkileyici, sivil olması açısından da son derece dikkat edeyen, daha doğrusu değer verilmesi gereken bir eylem. Hiç kimseye hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor fiziksel olarak. Ama e, hakikaten bir insanın ya da çok sayıda insanın durması, yan yana durması, sessizce sabit bir noktaya bakması e, acayip temirgin eder e, otoriteyi. değil mi? Evet. <gülüyor> benim aklıma Ahmet bir şiirinden iki bize geliyor da tam şimdi ezberinde olduğu gibi yer almıyordur belki de belki ki susan bir çocuktan daha tedirgin edici ne olabilir ki ee, mesela duran ve susan insanlardan daha tedirgin edici ne olabilir ki ee, bu açıdan e, başka insanların e, hayatlarını atışına işte ne bileyim tırnak içinde kamu düzenine trafiğe işte e, ticarete alışverişe engel olmadan olduğumuz yerden biliyorsunuz ve e, bunun da bir protesto olduğunu herkes biliyor. E, bu çok yaratıcı ve etkili bir eylem biçimi. Otoriteyi tedirgin eder ve kendine güvenini sarsar. Bu kesin. Zaten sivil eylemlerin en önemli özelliği de odur. Otoritenin kendine güvenini sarsmak ve belki de kendisini sorgulamasının e, yollarını geliştirmek. Evet. Yani çok... Benim aklıma da sürekli olarak şey geliyor... Matlav Havel'in Kadife Devrim sırasında Çek, Çekoslovakya'da o evet. zamanki adıyla yaptığı şey... Yani bizim asıl büyük gücümüz güçsüzlüğümüzden geliyor tarzında bir şey söylemişti ki... Bana çok haklı geliyor. Yani hiçbir şiddet kullanmadan... sadece ayağa kalkıp böyle bu şekilde sessiz bir şekilde yüklenenler basit bir işte Laterna Magica tiyatrosunda sanatçıların bir araya geldiği hiçbir şey olmayan bir durumdu. Ama buna tahammül edemedi tabii Çek. O zamanki koyu, komünist, evet. otoriter Çek rejimi ve çöktü de ondan sonra bunun sonucunda da. Evet. aynen öyle. Zaten yani sivil itiraza e Şiddetsiz, kitlesel protestoya tepkisiz kalmak, e, kayıtsız kalmak çok mümkün değil. Şimdi buradaki eylemlerin hedefini ben herkes kendine göre tanımlar ama ben e, Türkiye'de iktidarın özellikle başbakanın yönetme tarzının e, protesto etmek olarak e, görüyorum. Ortak noktası o. Yani bazıları kuvvet istifadeye olabilir. Bunu istiyor olabilir. Bazılarının çok daha başka hedefleri olabilir ama galiba çok geniş payda e, hükümete uyarıda bulunmak. Başbakan'a yönetme tarzı, bu konusunda e, açık uyarılar göndermek. Şu, bu, bu mesajı da e, artık alması gerekiyor e, zannediyorum. Aksi takdirde e, daha değişik eylemlerde gündeme gelecektir. Özellikle Polisi ve adliyeyi devreye sokan her teşebbüs yeni bir protesto isteği ve yeni bir protesto dalgası yaratacak gibi görünüyor. Bunların e, hiçbiri bir gezideki ilk saldırıdan bütünüyle topuk değildir. Öyle düşünlemez Yani orada başladı orada bitti. E, bitti dediğim yani son orada işte e, direniş olarak başladı ve En sonunda orayı e, tekrar zorla boşaltmak, e, boşaltma söz konusu olduğunda yeni e, protesto dalgaları çıktı. Şimdi de tutuklama gözaltılar başladı. Her bir seferinde e, devletin bu zor e, baskı aygıtları devreye sokulduğunda e, bunlara karşı bir protestonun gelişeceği beklenebilir. E, Silindirici olan bu protestoların Sivil, barışçıl evet. forma doğru hızla evrilmesi. Başta da sivil e, e, formlar vardı ama tabii sokak şiddeti de vardı. Hatta e, haklı olarak Vandalizm diye adlandırılan e, eylemler de oldu. Evet. E, nefret saldırıları da oldu özellikle başörtümlere karşı. Ama geniş kesimin e, bunlara e, bunları çok... E, ...çıcak baktığına ya da katıldığını... ...göremedik ben... E, ...benim gözleyebildiğim kadarıyla... ...onlar o geniş... ...çitleyi... E, e, ...tam olarak temsil ediyor... ...ya da güçlü bir temsiliyete... ...sahitler gibi geldi. Evet, bu arada Mithat e, can buldu... E, ...Ahmet Terli'nin şiirini... Evet. ...susan bir çocuktan... ...daha büyük bir tehdit... ...ne olabilir... Sorumun evet, tamam. sorumun karşılığını bilmiyor kimse diye o da ki dizesi evet. Hakikat evet. çok güzel bir şeydi. <gülüyor> evet çok e şimdi güzel. Şimdi susan susan çocuklar değiliz büyüyene küçüyene hepsine birden. Evet. Yani duruyor ve susuyor. E şimdi bu hakikaten e, bir e, tehdit değil mi büyük bir tehdit? E kendi hayatlarımızdan da biliyoruz. Yani çocuğun ağlaması aslında silindiridir çünkü bir ihtiyacı bir şeyi olduğunu da anlıyorum. Bizi kızdırabilir ama sonuçta tehdit ve tedirginlik vermiyor. Duygusu vermiyor. Neyse yani e, bu protestolar başlayınca aklıma ilk gelen şeylerden biri bu düzelerdi. E, Orada böylece aktarmış oldum. Evet. Peki buradan şimdi e, işin ilginç tarafı benim aklıma senin söylediklerinden bir başka sıçrama daha e, yapmak geldi. Yani... E, aynı e, bu komplo o, teorileri mantığı şimdi Brezilya'daki büyük e, yüz şehir ve kasabaya birdenbire yayılan e, ayaklanma Brezilya biz uyan, halk uyandı başlığı altında Brezilya değişiyor ve lütfen e, şeyi de verdiğimiz rahatsızlıktan özür dileriz gibi parlak e, sloganları da olmuş Brezilya değişiyor diyorlar Aynı ko komplo bugünkü gazetelerde mesela e, Sabah ve Yeni Şafak gazetelerinde olduğunu e, da görüyoruz gene. Ben, bakmadım gazetelere, sadece aktarabilirsek çok kısa mutlaka aktarmışsınızdır da. Evet. Ben de, hani, yani şey diyor mesela Yıldız ülkeleri karıştırıyorlar diyor mesela Yeni Şafak gazetesi. Dünyadaki ekonomik durgunluğa rağmen yıldızı parlayan ülkelerde eylemlerin patlak vermesi dikkat çekti, diyor. E şimdi Brezilya'yı birazcık takip edenler oradaki e, eşitsizliği, e, oradaki adaletsizliği, sosyal adaletsizliği çapımı bilirler. Şimdi uzun süredir Brezilya'da e, konuşulan e, önemli olaylardan biri şuydu, biliyoruz. E, orada Lula'dan sonra da e, pek çok reform yapıldı aslında. Evet. Yani demokratikleşme adına da önemli ilerlemeler kaydedildi. Fakat Brezilya kalkınmasının tipik özelliği olarak bu sosyal şey ekonomideki paylaşımın aşırı adaletsizliğiydi. Yoksulların, özellikle sokak çocuklarının ne kadar çok fazla arttığı sayısının. işsizliğin ne kadar çatartlığı. Şimdi eğer ekonomik kalkınmaya, komplet o işle başvurmaya git, hayır, gerek yok. Mutlaka diyorum ya birileri bir şekilde kendi hesabını vermek ister ama eğer ortada ciddi bir e, huzursuzluk varsa ve bu giderilmiyorsa. Eğer giderilmiyorsa insanlar elbette itiraz ederler. Halbuki Brezilya itiraz geleneğinin de hiç düşük olmadığı ülkelerden biridir. Biri şüphesiz, bir evet. E şimdi orada son yıllarda nelerin tartışıldığını hiç dikkate almadan sadece e, buradan bir yorum yapmaya çalışmak bana göre gerçekten fazlaca zorlama, hadi dilimi tutayım bu kadar diplomatik olmayayım e, zavallıca geliyor. Yani bir sefalet e, örneği olarak geliyor. Yani bütün Brezilya'nın gelişmelerini, ekonomisini Siyasetini çok iyi biliyorlar ve bizdenbire bunların hiçbiri bu huzursuzluğun sebebi değil. Ama ekonomik olarak e, dünyada parlayan yıldız diye gösterildiği için büyük ekonomik güçler şimdi onu bize getirecekler. Onun için halkı kuşatıyorlar. En başta oradaki e, itiraz edenlere, protestoculara, bu direnişlere ve bu eylemlere atmanlara büyük haksızlık, hakarettir. insanların iradesiz olduğunu varsaymaktır. Hepimizin ve herkesin büyük güçlerin bir maşası, bir kuklası olduğunu düşünmektir. Komple teorilerinin en büyük e, e, kötülüğü, kötü yanı, etik dışı yanı bence budur. Evet yani işin ilginç tarafı mesela bizim gibi senin de biraz önce Sita işle bahsettiğin çok teşekkür ederiz. Yakından takip etmeye çalışıyoruz uzun zamandan beri dünyadaki bütün sosyal eşitsizlik ve bunun sebebiyet verdiği ayaklanmaların durumunu filan da. Brezilya'da evet. işin bir de ilginç bir şey boyutu var tabii. Büyük bir baraj yani yerli halkları oradan yerinden yurdundan edeceği gibi. Gezegen açısından da o Amazon yağmur ormanlarının tabii. durumunu mahvedecek bir baraja karşı da büyük bir direniş ve mücadele vardı. Onların da etkisi var bütün bunlarda tabii. Hiç olmaz mı? Kaldı ki yine gerçekten hani bir kısmını bizim radyodan öğrendiğimiz bu yerli halkların ve çevrecilerin çeşitli sosyal hareketlerin Brezilya'daki bu... Yağmur ormanları patliamına karşı eylemlerinin tarihi de yani ben diyeyim ki 40 yıl benim tecrübem. 30-40 yıla kadar uzanıyor ve hep var olan bir şeydi. Hiç unutmam ben Almanya'da dil kursundayken yani asistanken işte 87 falan dil kursunda çok da güzel bir dil kursumuz vardı. <gülüyor> i̇şte hocalarımızdan biri Yeşiller'dendi. Alman hocalarımızdan biri ve Bize dil öğrenirken Almanca öğrenirken verdiği metinlerin çoğunda bu sosyal hareketler vardı ve Brezilya'da özellikle Amazon'un büyük yatırımları için, büyük çiftlik yatırımları için kıyduğu yağmur ormanları olayında olayına dair metinler okunduk o zamanlar ve ona dair protestolar o zaman da vardı. ya yani bu birikim, bir birikimdir. Evet, aynen öyle. Kalkınma deli bir şekilde bir hedef haline getirilince e, biliyoruz ki e, ay, kar için doğayı e, hiç hala almaz, hiç önemsemez kapitalizm. E, yağmur ormanlarıymış Kocaman, devasa çiftlikler kurup işte e, ya da başka tesisler, barajlar falan e, kurup oradan e, ay, kendi e, işini karını büyütmek e, hiç isteyen büyük e, uluslararası holdingler var ve bunlara da itiraz vardı. Küçük küçük itirazlar bir gün geliyor, büyük projelerde büyük patlamalara yol açıyor işte. Aynen yani, öyle, evet. Ve Brezilya'da da olan bunların hepsinin birbirine e, etkisidir. Şimdi Brezilya'da Lula ve sonrasında e, aslında pek çok övgü de vardı oradaki reformlara. Ama sizler de çok iyi hatırlarsınız Lula'ya Bütün o e, sosyal politikada e, hani, e, daha sosyalist ya da şöyle diyelim daha sol e, çizgisine rağmen e, neoliberal politikalarda politikalara karşı hiç de öyle e, ad, sosyal adaylı olan bir çizgide olmadığı hep söylendi. Yaptığı reformların Ee, neoliberal politikaların yarattığı tahribat karşısında küçük kaldığı söylendi. Ve sosyal adaletsizliğin buradan da çok büyüdüğü e, evet, aynen. şikayet olarak bile getiriyor. Biz de onu takip etmeye çalıştık. Epey bu konuda e, analiz ve makale çıkmıştı. Bir kısmını paylaştık dinleyicilerle. Evet aynen öyle. Evet, yani Bu da bir patlama. Türkiye'de de e, dün e, bir televizyon programını anlatmaya çalıştım. Şimdi başbakanın yönetme tarzına itiraz Dediğimizde sanki sadece azarlayan tarz falan e, pas ediliyormuş sanılıyor. Öyle değil. Şimdi HES'leri örnek verdik. gene e, bizim radyo bunları gün gün takip etti diyor. E, şimdi orada e, özellikle Karadeniz'de e, köylülerin e, kendi sularına sahip çıkma mücadelesine nasıl hoyratça müdahalelerde bulunduğu ve Başbakanın onları aşağılayan bir üslup kullandığı akıllarımızda olmalı. Yani bunu unutmamış olmalıyız öyle değil mi? Yani orada buna benzer bir sürü konu da hem hükümetin tavrı hem başbakanın üslubu birçok yerde bir birikim yaratıyor. Ve bu geliyor bir yerde bir olayla patlıyor işte. Evet çok... Evet, aynen bizde bu şekilde görünüyor bu taraftan bakıldığı zaman. Ve bunu böyle komplolarla falan izah etme şabası gerçekten çok yetersiz kalıyor. Sığ ve yüzeyel yani. E kaldı ki bu kadar uyanık bir bir kitle ortaya çıktığında komplolara karşı da en güçlü engel onların bu duyarlılığını demokratik kanallara aktarmaktır ve onların demokratik demokrasi özgürlük taleplerine karşılık vermektir. Bunu yaptığınız zaman zaten komplolar için çok engelli olan cemiyi büyük ölçüde yok ediyorsunuz. Yani gene bence otoritenin elindedir bu. Evet, aynen öyle. Evet, bu noktada be, bırakabiliriz o zaman gerçi süreyi tamam. e, birazcık geç başlattık ama e, bu, burada bitirebiliriz. Peki, çok... Olur tabii olur. Yani Benim e, hani, temennim e, gerçekten e, polis şiddetinin bir defa e, mutlaka e, durması e, bu adli e, operasyonların e, e, yeniden cadı avına dönüşecek şekilde... E, girmemesi e, böyle bir yöntemin izlenmemesi ve protestoların bu tür yaratıcı sivil demokratik kanallarda e, yürümesidir. E, ve buradan Türkiye'nin e, demokratikleşmesine toplumsal barışına ve devam etmekte olan e, şu anlar şu aralar biraz da sıkıntı seslerinin yükselmeye başladığı e, Kürt sonundaki barış sürecini de desteklemesidir.